Acaba Cenab-ı Hak bundan ne murat etmiştir? Çoklar sormuşlar ve çokların da hatırına geliyor. Nedir acaba Cenab-ı Hak neden böyle çirkin gördüğümüz bir hadiseye müsaade ediyor? Buna karşı bizim duruşumuz nasıl olacak? Biz kendimize nasıl muhafaza edeceğiz? Hadi yarattı, musallat etmeyebilirdi. Niye musallat etti? Yani hadi musallat etti. Peki küfre girenleri yani inkar edenleri neden cehenneme atıyor? Bütün mesele buymuş aslında. İnsan şefkatini iyilik olsun zanlıyla yanlış yönlendirebiliyor. Şefkati ilahiyeden ileri şefkat sunarak Cenab-ı Hakk'ın rahmetine merhametini eleştirmeye gidebiliyor. Bu hakikat arayışında da böyle. Bir işin hikmetini, ondaki faydayı ararken kendince sunduğu hikmetler üzerine arayışını devam ettirdiği için bazen oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın hikmetini eleştiriyor. Ve o hak arayışında batır bir şeyi ele geçiyor, onu hak gibi şapka yaparak başına giydiriyor. Mesela hikmet arayışında ne yapılması lazım? 1. Emri ilahiyeye, 2. meşiyeti rabbaniyeye, 3. muradi ilahiyeye, 4. Alim-i mutlaka ve Hakim-i mutlaka teslimiyet içerisinde arayış yapmak lazım. Çünkü biz bir şeyin yani hakikatini, bir şeyin hikmetini ararken acaba Cenab-ı Hak bundan ne murad etmiştir? O Alim-i mutlaktır. Sonsuz ilim sahibidir ve abesiz iş yapmaz, israf yapmaz. Çünkü o Hakim-i mutlaktır. Diyerek bu şekilde makul cevap aramaya gittiğin zaman bunda bir problem yok. Ama velakin hikmet arayışında insan inat ederse, yani emri ilahinin dışına çıkarsa, Cenab-ı Hakk'ın ilmini, hikmetini tenkit edecek dereceye gelirse o zaman bu bir hakikat arayışı olmuyor. Hakikati tenkit etmek oluyor. Şimdi iman kalben tasdik etmek. Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, Tam itimatla, şeksiz ve şüphesiz bir şekilde kabul etmek. İster istemez akıl bundan hissesini istiyor. Çünkü Cenab-ı Hak bizi buna teşvik ediyor. Birçok ayette hiç akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz, düşünen bir topluluk için bunda bir ibret vardır diye bizi hakikat arayışında aklımızı kullanmaya da itiyor. Çünkü zaten imandan kimler sorumlu? Akıl sahipleri. Amma ve rakim, bu aklı en uygun şekilde nasıl kullanacağız? Çünkü sorgulamayı akılla yapıyoruz biz değil mi? Lakin bulunduğumuz asır itibariyle fen ve felsefenin hüküm icra ettiği bir zamanda kalbimiz aklımızın esiri oluyor. Bakıyorsun bu zamanda akıl nefis ve şeytan hesabına vazifesini icra etmeye başlıyor. Tabii bundan dolayı insanın nefsi ve şeytanın insanı nereye yönlendiriyorsa akıl da bu tarafa çekilmeye başlıyor. O yüzden de kalp burada geri tarafta kalıp mağlup olabiliyor. Şimdi bu hikmet arayışında bazen sınırlar ihlal ediliyor. Neden ihlal ediliyor? Çünkü şeytan bu hikmet arayışlarında insana oynadığı en büyük hile yakındaki şeyi uzak göstermektir. Ve bunda da sana iyilik yapıyorum diye yaklaşır. Ve sen bunu anlayamazsın çok zor. Neden? Çünkü yani dürbün uzatıyor sana. Bir de olaya şöyle bak diyerek dürbünü sana uzatırken sana tersten uzatıyor. Dürbünün tersiyle baktığın zaman yakındaki şeyi uzak görürsün. Şeytanın hilesi budur. Hikmeti konuşurken illeti konuşmadan olmaz. İllet meselesini konuşmadığımız için hikmet meselesi ön plana çıkıyor. Şimdi bu ikisinin tanımlarını da bilmemiz lazım. İllet nedir? Bir şeyin ana sebebi, en esas sebebi birinci sebebine illet denir. Hikmet de ana sebeplerin içerisindeki ona takılan bir kısım faydalardır. O yüzden hikmet illete tabidir. Bir olayın hikmetini anlayamadığın zaman illete geri dönmelisin. Buna misal verecek olursak mesela namaz meselesi. Şimdi namazın illeti emri ilahidir. Cenab-ı Hak emretmiştir, bitti. Hikmeti nedir? Dünyevi ve uhrevi hikmetler faydalar say sayabilirsin. Bu faydaları sayarken de öncelikli yine uhrevi faydalar. Sadece dünyevi namazın dünyevi faydaları kısmına baktığınız zaman bu sefer ubudiyetin kulun meyvesi uhrevi olduğu için sen dünya tarafında onları beklersen ihlas gider. Cenab-ı Hakk'ın emrinden ziyade sana düşen faydalar peşinde koşarsın. İlleti de bu sefer elini tersine etmeye başlarsın. Yani bu dengeyi kurmak çok zor. Ama en önemli mesele de bu iki dengeyi kurmalı. Yani işin özeti olarak hikmet illete tabidir. Bir pergel örneğini verecek olursak pergelin sabit ayağı illette olur. Hikmet o pergenin oynayan ayağıdır. Şu illetteki sabit ayak var ya o yerinden oynamayacak şekilde sonuna kadar hikmet arayışı yapabilirsin. Sorgula. Lakin ne zamanki baktığın illet yerinden oynamaya başlıyor. O ayak oynamaya başlıyor işte orada tehlike var. Yani senin o hikmet arayışında zorlandığın noktalarda tekrardan şu illet tarafına hikmeti çekmen senin faydana. Yani buradaki teslimiyet en büyük sığınak oluyor. Yani aklına yatmadı. Araştırıyorsun, ediyorsun ki zaten hani araştıradığın meselelerin makul cevaplarını her yerde bulabiliyorsun. O kadar müfessiller, allameler bunları açıklamışlar, değil mi? Yani hangi soru vardı cevapsız kalmış. Aklımız böyle şeytanın yani esiri olur bir vaziyette, nefsin esiri olur bir vaziyette bizi bir hamlede bulunduğu zaman biz şu noktaya dikkat etmemiz lazım. Yani dedi ki ya, muradi ilahiye, meşiyeti Rabbaniye, yani Cenab-ı Hak'ın uluhiyeti, sonra rububiyeti, değil mi? Böyle istemiş. Yani Cenab-ı Hak böyle mu murad etmiş. Öyle iktiza etmiş deyip de senin aklının çok yatmadı bazı şeylerde şunu diyebilmelisin. Yani ben bilmiyorum ama vardır bunun bir hikmeti. Vardır bunun bir tevil'i, vardır bir tabiri. Bunları dediğin zaman kalbin rahatlayacaktır. Yani Cenab-ı Hak'ı icraatlerinde, fiillerinde, tercihlerinde bir sebebe mecbur bırakmaya başlıyoruz. Bu sefer Cenab-ı Hak'ın iradesini de sebeplere bağlamış oluyorsun. Yani Allah'ın iradesini Deri dışı bırakmaya gidiyorsun. Cenab-ı Hak yani sana bir, bir şeyi e, emrettiği zaman bunun illa ve illa bir hikmetini sunmak zorunda mıdır? Değildir. Ama Allah Hakim'dir. Her şeyde bir hikmet vardır. Belki sen anlayamıyorsun. Yani vardır bir hikmeti ama ben bilmiyorum diyebilmelidir insan. Yani bu noktada müminlerin özelliği sıralanırken Bakara suresindeki ilk 5 ayette zaten açık bir net bir şekilde bunu söylüyor. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Elif la ammim zalikel kitabı la raybe fi hüdelil mutlakin ellezine yu'minine bil gayb. Diyor ki bak bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için takva sahipleri için yol göstericidir. Şimdi dikkat et onlar gayba inanırlar. Sonra namazlarını dosdoğru kılarla. Sonra kendine verilen rızıktan onlar da verirler. Onlar ahiret günlerine inanırlar. Bak görüyor musun sıralama nasıl? Ellezine yükminine bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Yani buradan yani müminin en büyük özelliği zaten buradan başlıyor. Ve insan şunu da bilmelidir ki mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Demişler ki sual şerri maks olan şeytanların icadı ve ehli imana taslitleri ve onların yüzünden çok insanlar küfre girip yani inkara gidip cehenneme girmeleri gayet müthiş yani dehşetli ve çirkin görünüyor. Acaba Cemile Alel ıtlak ve Rahim-i Mutlak ve Rahman-ı Bin Hakk'ın rahmetli cemali bu hadsiz çirkinliğin ve dehşetli musibetin husulüne nasıl müsaade ediyor? Nasıl izin veriyor? Nasıl cevaz gösteriyor? Yani Allah böyle çirkin bir olayı neden kabul ediyor? Bu kadar insan cehenneme giriyor şeytanlardan dolayı. Şu meseleyi diyor, çoklar sormuşlar ve çoklarında da hatırına geliyor. Bak soruda üçlü bir, üçlü bir soru var. Diyor ki, yani Cenab-ı Hak şerrin ana kaynağı olan, her kötülüğün başı olan şeytanı yaratmayabilirdi. Son ikinci soru, ehli imana taslitleri, ehli imana musallat olmaları. Yani şeytanı yaratmayabilirdi. İkincisi... Hadi yarattı. Musallat etmeyebilirdi. Niye musallat etti? Üçüncüsü diyor ki onların yüzünden çok insanlar küfre gidip cehenneme gidiyorlar. Yani hadi musallat etti. Peki küfre girenleri yani inkar edenleri neden cehenneme atıyor? Çünkü diyor ki biz biliyoruz ki o Cemil-i Yani sonsuz ve kusursuz güzellik sahibidir. E sonra rahim -i Mutlaktır. Yani bir kayda ve şarta bağlı olmaksızın sınırsız şefkat sahibidir. Sonra rahmanı bir Bilhaktır. Çok merhametlidir. E şimdi çok merhametli olan bir Allah'ın rahmeti ve cemali bu hadsiz çirkinliği nasıl kabul ediyor? Neden müsaade ediyor? Ve sorunun en sonundaki şeye dikkat edin. Diyor ki çoklar sormuşlar ve çokların da hatırına geliyor. Yani bazı insanlar cesaret edip sormuşlar. Hatırına gelenler vesvese olarak kalmışlar belki de. Eyvaham'a düşmüş. Aklında bir şüphe oluşmuş. inkara gidecek şekilde yani başka arayışlara girmiş olabilir. Değil mi? Bak çokların hatırına geliyor. Çoğu insanın aklında bu tarz vesveseler var. Heh, şimdi biz bunun Cevabını arayacağız. Yani bu sorunun cevabı Nedir acaba Cenab-ı Hak neden böyle çirkin gördüğümüz bir hadiseye müsaade ediyor? Ve gerçekten bu çok çirkin bir olay mı? Buna da bakmak lazım. Ve bu rahmetsizlik mi? Çünkü biz öyle algılıyoruz. Bize öyle çirkin görünüyor. Evet, el cevap. Şeytanın vücudunda, yani şeytanın varlığında cüz'i şerlerle beraber birçok makası da hayriye külliye ve kemalat insaniye vardır. Çok güzel bir cevap. Biz yukarıda nasıl anlamıştık? Hadsiz çirkinlik demişti. Ama aşağıda diyor ki, Hayır hadsiz çirkinlik değil cüz'i. Çünkü cüz'i şerlerle beraber çok büyük hayırlı maksatlar ve kemalat insaniye yani manevi olgunluklar ve mükemmellikler vardır. Yani bizim çirkin gördüğümüz olayın içerisinde bambaşka külli hayırlar ve güzellikler varmış. Yani tamamen dehşetli tamamen. Kötü bir hal yok aslında. Bir çekirdekten koca bir ağaca kadar ne kadar mertebeler var? Mahiyet-i insaniyedeki istidatta dahi ondan daha ziyade meratipler vardır. Daha farklı, daha çok manevi kariyerler var. Öyle değil midir? Yani bir incir çekirdeği nerede? Büyümüş, 20 yıllık büyük bir incir. Ağacı nerede? Yani o kadar çok arada fark ve O kadar çok mertebeler var ki. Değil mi? Yazmakla bitmez. İnsanda da diyor bundan bin kat daha fazladır. Yani insanlığın özünde. İnsanlığın o istidat dediğimiz olayı da birazdan açacağız. Hani istidat ve kabiliyet de karıştırılıyor. O istidatta diyor ondan daha fazla, daha çok diyor mertebeler. Yani manevi kariyerler var. Belki diyor zerreden. Şemse kadar, hakikaten de öyle yani değil mi? İnsanlık aleminde ta esferi safilinden manevi cihetle alay illiğine kadar mertebeler var. Bu istidadatın inkişafatı elbette bir hareket ister, bir muamele ihtiza eder. Şimdi istidat tohumdur. Kabiliyet de o tohum çatladıktan sonra, sümbürlendikten sonra onda ortaya çıkan özelliklerdir kabiliyetler ortaya çıkar. Yani bir nevi istidat kabiliyetler havuzudur. Yani istidat bil kuvvedir, kabiliyet bil fiildir. Şimdi bu tohumdan o ağaç olmaya gidecek yol nasıl olacak? Yani o istidat çekirdeği nasıl patlayacak da ondaki kabiliyetler ortaya çıkacak? Çünkü biz bazen şöyle oluyor ya diyoruz ki ya işte bizim oğlan çok iyi top oynuyor. Bizim oğlan işte şöyle çok iyi soru çözüyor. Çok çalışkan. Ya şimdi bu böyle yeterli mi? Değil değil mi? Ne yaparız? Bir sınav kağıdı veririz. Onun gireceği bir müsabaka ortamı hazırlanır. E çok iyi top mu oynuyor? O zaman onu sahaya koyarsın. Top koyarsın. Kaleci koyarsın. Rakip oyuncular etrafına dizersin. Ondan sonra oradaki hal ve tavırlarıyla sen onu anlarsın. Öyle değil mi? Heh. İşte o yüzden diyor ki. O muameledeki terakki zembereğinin hareketi...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 Terk edilmez. Eğer terk edilirse hikmet ve adalete münafidir diyor, zıttır diyor. Bir tohumu koruyalım, aman tohumu toprak altına koymayalım, çürümesin, kurtlanmasın diye ardından gelecek binler faydalar var. Küçük bir şer gelmesin diye bu kadar hayırlar terk edilir mi? Eğer terk edersen küçük şer gelmesin diye yaptığın şu muamele, şu davranış büyük şerlere sebebiyet verir. Peki tohumun muzır şeyleri, tohumun şeytanı nedir? Su toprak toprak altındaki elementler değil mi atomlar hücum ediyor böcekler hücum ediyor yani su ve diğer etmenler onun bir şeytanı muzur şeyleri oluyor ona saldırdığı zaman toprak altında kimyevi bir muamele yani o elementlerle bir yoğurma gerçekleşiyor orada onun ardından terakki zembereği işin ana noktası ne yapıyor harekete geçiyor bir mücadeleyle Oradan bir sümbül oluyor toprak üstüne sonrasında muazzam güzelliklere, mertebelere ulaşmaya başlıyor. Yani bu tohumda ve bitkilerde bile böyleyse. Hayvanlarda nasıldır? Sonra insanlara geleceğiz. Çünkü hayvanlarda da bu mertebeler var. Mesela bizim biz ne yapıyoruz? Şey diyoruz değil mi? Hani bir insanı korkaklıkla vasıflandırdığımız zaman onun için bazı sıfatlar kullanırız. Yani mesela hayvan yakıştırmasını yaparız dedik ya bu korkaklık nereye kadar ya tavuk gibi korkaksın. Tavuk kovalayan vardır. Kovalamana gerek yok. Şöyle bir hareket yaptığın zaman etrafa uçuşurlar. Ama senin o korkak tavuk dediğin o hayvan yavrularını korumak için bir köpek yanlarına geldiği zaman köpeğe saldırıyor. Ve müşahede etmişler. Köpeğin gözünü çıkarıyor ya. Aslan gelsin korkmadan aslana saldırır. Yılan geliyor yılan saldırıyor. Kartal geliyor kartala saldırıyor. Neden? Senin korkak gördüğün yani dışarıdan kapalı olan bir istidadı var. Dışarıdan bir müdahale olduğu zaman harekete geçiyor. Terakki zembereği dedi ya. O terakki zembereği bir harekete geçiyor. Ondaki cesaret ortaya çıkıyor bu sefer. Eğer ki yani hiç ona böyle dışarıdan bir saldırı olmasa biz onun öyle bir kabiliyeti olduğunu... Anlamayacağız. O istidat patlamasıyla ondaki kabiliyet çıkıyor. Peki bu insanda nasıl olacak? İnsanın iyisi, kötüsü, insan hakkında diyor daha çok farklı farklı diyor. Binler çeşit sınıflar var. Şimdi soru şu. Ne gerek vardı buna? Bak ben en başta neyi anlattım burada bırak? İllet ve hikmet anlattım. Bak illet ve hikmetten bahsetmemin ana sebebi bu. Çünkü buraya kadar insan aklı şunu soruyor. Tamam da ne gerek var? Yani herkes eşit seviyede kalsaydı... Yani herkes cennette kalacaktı diye bir öneri sunuluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ayrı bir hikmet sunuluyor burada. Kendince buna da inanıyor yani böyle olması gerektiğini öne sürüyor ve bunu savunuyor. Şimdi bunu sadece insanlar sormuyor bunu melekler de sormuş. Yani Kur'an'da bizim şu yaptığımız yani şu sorgulama Kur'an'da Cenab-ı ve melekler arasında da olmuş ve şeytanla da olmuş arkadaşlar. Şimdi bakalım bak şimdi şöyle bir şey var. Biz buradaki yani neden böyle bir şeyi istedi? İbadet eden melekler vardı. Cinler de vardı ama işin illeti nedir peki? İllet ve hikmeti konuştuk. İlleti muradı ilahidir. Allah böyle istedi. Allah böyle murad etti. Bak bu ne oldu? Pergel'in sabit ayağını nereye koyduk? Biz illete koyduk mu? Şimdi hikmet arayışına girelim. Neden böyle bir şey Allah murad etti? Meneklerle evet. Rabbimizin Konuşmasına bakalım. Bak şimdi Bakara suresinde diyor ki hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunluk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz. Sana kulluğumuzu yapıyoruz. Değil mi? Senin isim ve sıfatlarınla sana hamd ediyoruz. Senin her türlü noksanlıktan münezzeh olduğunu ilan ediyoruz diye ne yaptılar? Kendilerince bir hikmet sundular aslında. Hani onlar da bir nevi ne yapıyor? Ne gerek var? Biz varız ya. Bir de kendilerince bir hikmet sunuyorlar. Diyor ki yaratacaksın ama kan dökecek mahluklarını yaratacaksın. Bozgunculuk çıkaracak mahlukatını yaratacaksın. Dediğinde Cenab-ı Hak onlara önce hikmetle cevap vermiyor. Önce illetle cevap veriyor. Diyor ki Allah da ben sizin bilmediğinizi bilir. Gördün mü? Emri ilahi, muradı ilahi, meşiyeti Rabbaniye. Burada devreye girdi mi? Yani benim rububiyetim, benim uluhiyetim böyle iktiza etti. Bak bitti. İllette sabit kaldı. Sonra Cenab-ı Hakimdir, alimdir hikmetini söylüyor. Diyor ki ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra eşyayı meleklere gösterdi. Eğer sözünüzde samimiyseniz bunların isimlerini bana söyleyin dedi. Ve melekler söyleyemedi. Yani burada aslında ne oldu? Hikmetini Cenab-ı Hak söylemiş oldu mu? Söyledi. Ne dedi aslında? Yani ben sizin bilmediğinizi bilirim. Lakin esma talimiyle ben insanlığa benim isim ve sıfatlarımı öyle öğreteceğim. Onlara eşyayı Mahlukatın mevcudatı göstereceğim ve onları halife yapacağım. Çünkü onlar esmalarıma, isim ve sıfatlarıma ayna olacaklar. Ve sizden daha külli manada hamd edecekler. Tesbih edecekler, takdis edecekler. Öyle midir? Evet öyledir. Yani insan yani buradaki alemi insaniyette terakki ve tedenniyat vardır. Tabii tedenni olanlar yani bu Cenab-ı Hakk'ın emir dairesinin dışına çıkanlar Evet meleklerden de aşağı dereceye düşüyor. Ama kulluk dairesinde vazifesini tam anlamıyla yapan o zaman ne oluyor? Meleklerden daha aile mertebelere terakki ediyor mu? Ediyor. Değil mi? Biri Ebu cehir gibi en aşağıya, diğeri Hazreti Ebu Bekir, Sıddık Ekber gibi, Radyoalan gibi en üst mertebeye kadar yol Allah biliyor. Yani Cenab-ı Hak niye böyle bir şey istedi? Bak gördün değil mi? Allah şöyle bir şeyde bulunuyor aslında. Burada şu çok önemli. Kader meselesinde bu mevzu çok konuşulmuş. Demişler ki tercih bila müretçif muhaldir. Yani bir şeyi seçerken onda bir üstünlük sebebi sunman lazım. Neden onu seçtiğini söylemen gerekiyor? Yoksa seçmek olmaz. Seçim olmaz. Yani iki tane aynı şey olsa, iki tane aynı şey olsa aynı bardak, aynı kalibre. Neden bunu seçtiğinde bir sebep sunmak zorundasın diyor. Üstad da diyor ki hayır tercih ila müretçi caizdir, muhal değildir. Çünkü diğer evet. türlü kişinin iradesini devre dışı bırakmış oluyorsun. Ya benim iradem öyle istedi. Bu olayı niye söylüyorum biliyor musun? Bu olay şeytanı vartaya düşürmüş. Çünkü bu sorgulamanın bir benzerini şeytan da yapmış. Neden? Şeytan da neden insanı yaratıyorsun diye Cenab-ı Hakk'a karşı soru sorduğunda kendince bir hikmet sunuyor. Diyor ki ben ateşten o topraktan ben ona secde etmem. Neden se secde etmiyor? Yani Cenab-ı Hakk'ı bir sebebi mecbur bırakıyor aslında. Diyor ki ben ateştenim o topraktan, ben ondan daha üstünüm. Kendince bir hüçhaniyet, bir üstünlük sebebi sunuyor ve Cenab-ı Hakk'ı oraya mecbur bırakıyor. Yani sen diyor bana sebebini söylemek zorundasın. Meleklere verdiğin cevabı bir nevi kabul etmiyorum diye aslında. Ve o inadıyla bak sorgulamadaki şimdi en başta konuştuğumuz meseleler şimdi bağdaşmaya başlıyor. Melekler gibi sordu ama inat etti. Cenab-ı Hakk'ın muradını emri ilahi çerçevesinde onun meşiyetini kabullenemedi. Yani Allah'ın iradesini devre dışında bırakmaya başladı. Kendince sunduğu hikmet Cenab-ı Hakk'ın muradının önüne geçmeye başladı. Şimdi bu, bu meseleyi konuşmamız gerekiyor çünkü hayatsal sorgulamada şu oluyor aslında bazen de. Adam diyor ki bir şey söylüyorsun mesela iman hakikatleri dairesinde bir soru soruyor, cevap veriyorsun. Bu sefer diyor ki bunun bilimde yeri var mı diyor. Benim dini inanışımı, Cenab-ı Hakk'a olan rabıtamı, imanımı bilimi belirleyecek. Bilimde bir karşılığı var mı? Yani Kur'an'da bir karşılığı var dediğin zaman bile Kur'an'ın diyor bilimde karşılığı var mı? Nasıl? Gördün mü hikmet ve illet çerçevesinde işte insanı vartaya götüren noktalar bu oluyor. Allah muhafaza. Elbette biz hikmet arayışındayız. Lakin illeti unutmadan pergel böyle böyle gezmez bir yere sabitlersin. Sonra radarı açarsın. Doğru mu? Şimdi bak soru bitmiyor. Diyor ki Çendan yani gerçi şeytan yüzünden ekser insanlar dalalete giderler. Ya tamam mı? Hoş güzel anlattıkların da e, çoğu insan da cehenneme gidiyor kardeş. Yani bu sırrı teklifle, Cenab-ı böyle bir imtihan etmesiyle, bu peygamberlerin gönderilmesiyle... Şeytanın varlığıyla bir imtihan sahası açılmış ve bundan dolayı insanlar ve çoğu insanlar diyor bak insanlar demiyor çoğu insanlar Dalalete giderler. Peki böyle bir muradi ilahiyle cehenneme gidenler, hak yolundan sapanlar ne olacak? Bak cevap çok güzel. Diyor ki, çendan şeytan yüzünden ekseri insanlar dalalete giderler. Fakat ehemmiyet ve kıymet ekseriyetle nereye bakar? Keyfiyete bakar. Kemiyete az bakar veya bakmaz. Yani kaliteye bakar. Sayı çokunda bakmaz. Biz sayı çokluğunda aldanıyoruz. Çok basit ya. Asitlenmiş, kurtlanmış bir kasa elma mı yoksa 3-4 tane şöyle golden veya starking elma mı? Ha, sulu sulu böyle. Hayatın her alanda bunu uygulayabilirsin aslında. Öyle değil mi? Nasıl ki 1000 ve 10 çekirdeği bulunan bir zat o çekirdekleri toprak altında bir muamele-i kimyveye etse, suya maruz bıraksa, elementlerin onlara saldırmasına maruz bıraksa, toprak altında karanlığa gömse Oradaki 1010 tane o tohumdan 10 tanesi ağaç olmuş, 1000 tanesi bozulmuş. O 10 tane ağaç olmuş çekirdeklerin o adama verdiği menfaat elbette 1000 tane bozulmuş çekirdeğin verdiği zararı hiçe indirir. Mantıkla böyle değil midir? Çünkü 10 tane ağaçtan ne bini, yüz binlerce tohum alacak, onlardan da farklı farklı tekrardan devam ettirecek. Şimdi bu adam zarara uğradı denilir mi? Mektubat eserinde de bununla alakalı bir misal daha veriyor. 100 tane tavus kuşu yumurtası olsa, yüzünü de diyor böyle tavus kuşunun diyor kuluçka dönemi geldiğinde gurka yatırsa, gurk derler. 80 tane yumurta bozulsa, 20 tanesi diyor çatlasa, tavus kuşu olsa bu adam zarar etti denilir mi? Denilmez çünkü o 20 tane... Yumurta çatlayıp tavus kuşu oldu ya, 80 tane mahvolan, giden, çürüyen yumurtaların menfaatini ona fazla fazla zaten verecek. Yani olaya böyle bakmamızı istiyor. Şimdi hakikat tarafını nasıl çekeceğiz bunu? Diyor ki öyle de nefis ve şeytanlara karşı mücahede ile, bir mücadele ile, yıldızlar gibi nevi insanı şereflendiren ve tenmir eden, şu insanlığı aydınlatan, irşad eden, hak yola çeken 10 insan-ı kamin yüzünden... O neve gelen menfaat ve şeref ve kıymet yani insanlığa gelen menfaat, şeref ve kıymet elbette haşarat nevinden sayılacak derecede süfli olan en alçak mertebelerde olan ehl dalaletin küfre girmesiyle insan nevine vereceği zararı hiçe indirip göze göstermediği için rahmet ve hikmet ve adalet ilahiye şeytanın vücuduna müsaade edip Tasallutlarına, musallat olmalarına meydan vermiş. Cenab-ı Hak böyle değerlendirmiş. Cenab-ı Hak sayı çokluğuna bakmamış. İman eden bir insan, iman etmeyen, Allah'ı inkar eden katrilyon insandan daha değerlidir. Hikmet ve adaleti bunu gerektiriyor. Yaratılış amacına uygun olarak yaşayan kıymetlidir. Ve me halakdül cinne ve linsa Ben cinleri ve insanları beni tanıyıp ibadetsinler diye yarattım. Çünkü bu amaçla yaratıldıysa bunun zıttına yapanlar demek ki o zaman elenenler. Bir kıymet iktiza etmiyor onlar. Şimdi biz buradaki neyi konuşacağız? Konuşmamız gereken mesele ne? Biz mücadele etmek istemiyoruz. Yani o mücadele sahasına girmek bizim işimize gelmedi. Dünyevi bir makam için, dünyevi bir mertebe, kariyer, maaş için yapmadığın fedakarlık kalmıyor. Bazen adam övünüyor diyor ki ben diyor bu yolda diyor ciğerimi bıraktım. Ben bu yolda diyor ayağımı kaybettim. Bu gözümü diyor bu işte kaybettim, elimi kaybettim. Neden? Şu arabayı almak için, şu evi almak için. Yani dünyevi olarak elde ettiğin makamlar dünyada kalıyor. Dünyevi makamlar, rütbeler, dostluklar kabrin öbür tarafında beş para etmez. Ve sen onlar için yani yapmanın fedakarlıkları kalmıyor. Çünkü neden? Az bir menfaat ileride sana böyle her şey gibi geldiği için neticeyi görüyorsun, o neticeye göre oraları tırmanmaya çalışıyorsun. Yahu dünyalık olarak böyle de yani insan imanda terakki etmenin keyfini bilse, Allah'ın rızasını kazanma, Cenab-ı Hakk'ın teveccühüne, Cenab-ı Hakk iltifatına mazhar olmanın keyfini, lezzetini bilse o zaman o yolda bütün o çileler, o sıkıntılar ona lezzet vermez mi? Onlara katlanmaz mı? Yani dünyalık olarak menfaat için yapılanlar, Allah'ın rızasını kazanmak için buradaki fark ne? Dünyalık menfaat ve Allah'ın rızası, kıymet. Hangisine kıymet veriyorsun sen? Senin için hangisi değerli? Ya birinde sonlu bir hayat var, birinde ebedi hayat var. Bunun ayrımını dahi yapamayan birisi böyle bir mücadelenin başında kaybeder zaten. Cenab-ı Hak idrak etmemize nasip etsin. O manevi mertebelerin lezzetlerine inşallah bizi ulaştırma yolunda ondan gelecek olan o şerler, musibetler, şeytanla olan mücadelemizi bize sabır bize teslim ve tevekkül ihsan etsin. Madem ki böyle şeytan dediğin olay aslında nedir? Ya herkes için sabit olan bir şeydir ya. Ya yani biz Cenab-ı Hakk'ı neyle tanıyoruz? Ya nasıl ona böyle onun rızasını kazanacak yollara giriyoruz? Şeytanla mücadele ederek. Yani her zaman hani klasik bir misal veriyoruz ya bir sınav kağıdıdır. Ya yani şeytan bir sınav kağıdıdır. Çözen kazanır birinci olur. Çözmeyen çalışmayan e ne yapar? Sonuncu olur kardeşim ya. Birileri o sınavı çözmüşler, şeytanın nasıl bir çita olduğunu görmüşler, çalışıp atlamışlar, e bak bu kadar kâmil insanlar ortaya çıkmış. Allah'ın razı olduğu değil mi? Kimler kimler, peygamberler, evliyalar, asfiyalar ortaya çıkmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımışız biz. E bazıları çalışmamış Esve-i Safiline yani haşerat nevinden bile olmayacak derecede aşağıya düşen bu Cehiller, Firavunlar, Nemrutlar ortaya çıkmış. O yüzden elhamdülillah iyi ki de öyle mücadele var. Biz o mücadeleyle zaten Cenab-ı Hakk'a ne yapıyoruz, yakınlaşıyoruz. Öyle değil mi? Ebedi bir saadet kapısı bize açılıyor. Az bir şerden dolayı gelecek külli hayırları bilmediğimiz için, ondaki o kemalatı göremediğimiz için onunla meşgul oluyoruz. Büyük hayırlar için küçük şerler makul görülür. Buradaki şunu da anlamamız gerekiyor. Şimdi bu maksud bizzat ve tebe'yi diye kavramlar var. tebe ikinci olandır, ikincildir. Ana maksat olan, ana maksut olan temel esasla evde bulundurulmak ister. Yani Cenab-ı Hakk'ın maksudu bizzatı nedir? O külli maksatlar dediğimiz olaylar nedir? İşte hüsün, hayır, kemal, rahmet, cemal ve adalet. Bunlar diyor kainatta külli manada bulunur senin diğer türlü görmüş olduğun tebeyi olanlar, yani talihi yoldan gelenler, şerler, kubuhlar, noksanlar, eksik gördüğün bazı şeyler, dehşetli musibetler diyor ki bunlar kainatta dağınıktır ve cüzidir. Külli şeylerin çıkması için o dağınık olan şeyler onlara saldırıyor, onlara saldırdığı zaman bu sefer mertebeler ortaya çıkıyor. Yani rahmetin, rahmetin şerbi saldırıyor, rahmetin binler mertebesi ortaya çıkıyor. Ondan sonra diyelim ki çirkinlikler, dehşetin musibetler bir geliyor. Ondan sonra hayırların, kemalin, adaletin binler mertebeleri ortaya çıkıyor. Yani bu şuna benzetiliyor aslında. Beyaz ışık, prizma ona musallat olduğu zaman beyaz ışıktan 7 renk çıkıyor. 7 rengi de farklı farklı e, siyahlıklar yani karanlıklar musallat olduğu zaman bu sefer 30 milyona yakın renk çıkıyor. Yani bir prizmayla binler mertebeler çıkıyor. O yüzden... Yani o külli hayırların, o mertebelerin ortaya çıkması için... ...bazen kainatta cüz'i dağınık şerler musallat olacak. Olaya böyle bakmamız gerekiyor. Böyle değerlendirmemiz gerekiyor bizim. Peki ne yapacağız? Madem böyle bir külli hayırlar var ama şeytan da bir gerçek. Şerler de, musibetler de bir gerçek. Buna karşı bizim duruşumuz nasıl olacak? Biz kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Yani o darlin grubundan, o hak Yılım'dan sapanlardan olmak istemiyoruz. Gaflette olanlardan olmak istemiyoruz biz. Ne yapmamız lazım? Bakın şu cümle çok önemli. Diyor ki ey ehli iman bu müthiş düşmanlarınıza karşı diyoruz zırhınız Kur'an tezgahında yapılan takvadır. Zırhı aldın mı şimdi? Evet. Sana bir siper lazım. Diyor ki siperiniz resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünneti semiyesidir. Aldın siperi geçtin arkasına sana bir silah lazım. Diyor ki o düşmanlara karşı şeytanlara ve şerlere karşı silahınız da istiyazıdır. Yani. Allah'a sığınmaktır, istiğfardır, tövbe etmektir, kusurunu itiraf etmektir, pişman olmaktır, sonra hıfz-ı ilahiye irticadır. En sonunda ne yapacaksın? Cenab-ı Hakk'a irtica edeceksin. Allah'ım ben takva yolunda Efendimiz Aleyhisselam'a uyarak yaşamaya çalışıyorum, tövbe ediyorum, istiğfar ediyorum, sana sığınıyorum. Sen beni muhafaza et Rabbim diye en son onun yolunda orada sabit kadem durmaya çalışmaktır. Bütün mesele buymuş aslında. Rabbim inşallah bu beşlinin içinde olmayı bizlere nasip etsin. Böyle olduğu zaman Müslümandır. Düşer kalkar ama hıfz-ı ilahi bir günahtan dolayı perişan olmana gerek yok. Sen tövbe istiğfarında olursun. Binlerce günah da girmiş olabilirsin ama Allah'ın rızasını kazanacak olan bir fiiliyatınla bütün günahlarını affettirirsin. Şeytan o yönden de sana yaklaşır. Ümitsizliği oradan datarsın. Da yani şeytan seni kandırmasın. Yol bu kadar da kolay, tamamen bitmiş vaziyette de değiliz. Evet şeytanı bize musallat etmiş ama ondan korunma yollarını da binler çeşit bize göstermiş ve o kolaylığı da bize vermiş. Yani insan yine kendisine zarar veriyor.